Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bayan arkadaşımız soruyor. Diyor ki kadınlarda e, bayaz bir su var. Akıntı oluyor. Bu çok celse. Oruç bozulur mu? Namaz bozulur mu? Bunun hükmü nedir? Her zaman iç çamaşırda bu çok oluyor. Bunun hükmü nedir? Evet, e, alimler diyorlar ki bu e, şey, akıntı suvı maddesi beyaz ise e, masaneden değilse e, rahimden geliyorsa o tahirdir, necis değil. Bu guslu vacip etmez ama ebresi bozar. Yani iç çamaşırında bir kadın o baya suyu görse sıvıyı bir mahsuru yoktur ama mesaneden çıkırsa yani küçük idrar hükmüne giriyorsa o zaman ne olur o necistir, o iç çamaşırı yakamak lazım ama e, şeyden çıkıyorsa rahimden geliyorsa baya suysa bir mahsuru yoktur sadece ona yapar oruc abdesi e, bozar oruca hiçbir şey yapmaz elhamdülillah Sadece ebdesi bozar. Hatta alimler diyorlar bazı kadında o sıvı, bayaz sıvı çok çıkıyor. Devamlı çıkıyor. Burada diyorlar ki alimler o kadın her vakit için ebdes yapması lazım. Bir mahsur yoktur. Hatta ki elbisesinde o sıvını görse. Yani bir kadın bayaz su orucunu bozar, namazını şey yapar. E, Müsterih olsun, hiçbir mahsuru yoktur. Ne ama emin olması lazım. O suyun rengi beyaz olacak. Masaneden değil, rahemden çıkacaktır. Onun bir mahsuru yoktur inşallah. Alhamdulillah rabbil amin.